Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Alo <gülüyor> Size nasıl yardımcı olabilirim beyefendi? <gülüyor> Aa, günaydın sevgili diniciler. Ekip Ekibin toplanmasını bekledik. Bunca dakikadır, bunca saattir. Vallahi ee... bir trafik, bir trafik dışarıda. Sulu sepken dediğimiz... Yani aslında yağmur yağıyor aşağılarda mı? Yukarı yanlarda, yukarı veri aynı... yanlarda yani karla karışık yağmur dediğimiz şey yağıyor. Hayır aynı şeyi söyleyecektik hani yayına girmeden önce ha, doğru Bir pardon ya. Vermiş. Şimdi ben diyorum ki ekibin toplanmasını bekledik. Ekibin toplanmasını Sen diyorsun ki yağmur yağıyor, trafik var. Ha, i̇kisi de doğru. İkisi de, i̇kisi de doğru. doğru da aynı şey. Ya doğru şey. bildiğim her şeyi sayayım da siz içinden şey yapın diye şey ettim. Olmadı mı? Vallahi bilmiyorum bizi ben apartmandan çıkarken... Yöneticimiz apartmanın dışında e, portakal suyu içiyordu. Ha. Ondan sonra Biliyorsun Uyga Hanım. ben vallahi bir utandım. Günaydın'dan başka laf edemedim ya yani kendisinin yanından geçerken. Saati falan gösterme falan yok, değil mi? Göstermeden ezik bir insan da nedense ben şey diyecekse... Bu saatte mi gidiliyor? falan dese hiç şey yapmam yani. <gülüyor> Derim yani. <gülüyor> ya bizde böyle işte. <gülüyor> Ay. Valla 8.49 olmuş şey saat oldu. Oktay ne evet. diyorsun? Vallahi... Ama yani bir, bir yandan da ekibi toplamayı da bekledik yani. Onu evet bekledik ama baktık olabildiği kadarını topladık. Senin çıkarmak kadarını... istediğin bir günah var mı? Benim çıkarmak istediğim Sen Mesela mi? son yarım saatte. Son yarım saatte çıkarmak istediğim günah pende <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın bütün adamları Fireman olarak mı? <gülüyor> Hepsini söylemek zorunda mıyım Yok <gülüyor> Yo, değilsin tabii ki de yani soruyorum ben. Vallahi ben <gülüyor> Ben de yine öyle bir şey yaptım. O tip bir şey yaptım değil mi sen de? O tip bir şey yaptım. Geçmiş olsun diyoruz ve A studio'sunda ki sayımlar devam ediyor. Sayımlar sen sen devam... sesli yapalım sayımları. Evet lütfen. Tevfik Fahiroğlu here yani burada. Çünkü bizi şeyden dinleyenler de vardır muhakkak biliyorsun. şey dediğin de, elçiliklerden. Tamam. Oktay Demirci mevcut. Beni bizi dinleyen gıcık insanlarda vardır muhakkak. <gülüyor> Yani. <gülüyor> yani gıcık olmayanlar şimdi ...Hasis Ege Kayacan... ...Hasis Ege Kayacan... Ee, maalesef... Maalesef yok... Maalesef o zaman yok yazalım onu... Bu. Yok yazalım ya tamamen mevcut değil... değil. ...na mevcut... nam mevcut olarak yazıldı bugün... ...lütfen onun yerine de imza atmayın yani... ...lütfen sevgili dinleyiciler... Evet. Yapmayın, bunu ...yapmayın bunu yapmayın... ...her şeyi yapın ama bari bunu yapmayın... ...Evet günaydın de hep sayımımızı yaptığımıza göre... ...3'te 2'lik bir çoğunlukla... ...modern sabahlar devam ediyor... <Gülüyor> Doğru çoğunluk yakalandığı an çünkü... Bu derse sabahlar başlar. Evet başlar. Herhangi bir sponsor da olmamasına rağmen yıllardır biz kendi kendimizi sunmaya devam edeceği benziyoruz. Erhan Bey mesela Twitter'dan yazmış bize. Nerede yazmış? Otbüs'te yazmış. Otbüslerde mi? Çünkü öyle yazıyor. Valla otbüsten sıkıldım hadi artık demiş. E, hadi yani. artık uzatmayın. Da. E, başladık tamam. Tamam başladık zaten trafik var şey yapmayın biz hepsini yetiştireceğiz size hiç. Niye Sizin bu yazmış? kadar çok trafik var ya? Valla ben de anlamadım ya niye böyle 2 gram yağmur yağınca böyle mi oluyor? Yağmurdan ya? mı oluyor? Yağmurdan mı oluyor? Ben de bu soruyu sana sormak istiyorum. Ne? Bilirim ya, burdan mı oluyor ya? ya Ama vallahi hesapların bozuldu. Ben hadi güzel bir haber vereyim, mini mini e, kaplanımız Ankara'nın Hayvanat bahçesinde dünyaya geldi. Ya anası, ana, analığı mı artık anası mı şey yapmış ya, dışlamış hayvanı ya. Yani. Hadi ya. Valla öyle şey. Ne derler ona? Ben de dün haberlerde seyrettim. E, annesi biraz ilgi göstermiyormuş. Ana, ana şevkatine ilgisine alakasına muhtaç bir kaplanımız var. Yani e, gerçek 40'ı çıkmış. 40 gün olmuş doğalı. İyi. Bundan ee, sonra rahat Oktay. Sakladılar mı? Ne oldu? Nazar değmesin diye mi çıkarmadılar? Bilmiyorum. 40 çıkınca kadar bir şey yapmadılar Kış yani. diye Oktay biraz soğuktur, üşütür diye zahar. Olsun yine bir haber verirler ya. Bir fotoğrafını çektirir, birlikte çektirdikleri fotoğrafları, fotoğrafları göndersinler bir yerlere, bir gazetelere bir şeylere. Neyse 40 çıkmış. Gayet güzel. Adını biliyor musun? Adını bilmiyorum. Kokojango. Kokojango. <gülüyor> Koko Django diye yazılır ama D okunmaz oradaki. Evet, sinirleniyor D okunduğu zaman. Koko Django diyoruz biz ona kısaca. Nasıl bir e, Coco var? Koko Chanel korsalarda daha mı iyi Oktay? Onu bilmiyorum. Erkek Kaplan. Ayvanat Bahçesi Atatürk Orman Çiftliği Ayvanat Bahçesi çalışanlarını ben bu isimden dolayı, Coco, dolayı ayrıca mu? tebrik Coco, ediyorum. Koko Jumbo mu? Çünkü öyle bir şarkı vardı hatırlarsan. Koko Jumbo diyor mu? He Ya ya ye Koko Jumbo ya. İşte o o şarkıdan mı esinlenerek konmuş? Hacep. Yok ya Koko Django, Django bu Django. Şeydeki Jango. Tatlık açıklardaki Jango. Tamam anladım. Koko de Django. Bengal Kaplanı kendisi. Aslında ana tarafı Bengalli. Ana, anası zaten reddetti anası. Anası analığı artık. Anası bilmiyorum. bir, babası da bir. Ana, ana baba bir. Ana baba bir bu Bengal Kaplanı'nın. Ondan babayı sonra... babayı e, aman babası nerede babayı <gülüyor> babayın kemiği e, nerede, nerede? <gülüyor> babası nerede belli değil de babasının kemiği belliymiş evet. bu işte de babasının kemiğini yok yani bilmiyorum o yok zaten annesi reddetmiş bir de babasından mı dram yesin ya Hayvan. niye böyle reddediyor bu hayvanlar ya hayır evet. sanki böyle doğada geziyor olsa diyeceğim ki böyle hovarda bir hayat yaşayacak. Onun için böyle yavrusuyla ilgilenmiyor. Onun şeyinde ne derler? Gezeyim, tozeyim diyecek. Bu zaten hayvanat bahçesindesin. Pardon çok özür diliyorum. Yani bir kaplana karşı lanlulonlu konuşuyorsunuz mu? dişi ama yani. bir kaplana karşı lanlulonlu konuşuyorsunuz. Sinirlendiğim için nokta. Zaten Anladım hayvanat ya. bahçesindesin. Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Hiç olmazsa yavrunla ilgilen, eğleş biraz ya, vakit geçer ya. Ama nasıl görsen Faiz? Nasıl görsen? Mini mini minno. Hemen diye. Mini, mini mini minno Coco, işte. Koko Yani burada. Ee, Görebiliyor muyuz? Kafeste falan değil zaten şu anda. Kafese almamışlar. Neredeymiş? Ee, Müdürün odasında mı? Şu mi? anda odada tabii. Aa ne güzel ya. Ben de hayvanat bahçesinde müdürlük... Bıyıklı bir abimiz burada şey yapıyor. Ne yapıyor? Seviyor mi? Seviyor. Aynı ne ne abi, ne abi eğer bir yıl sonra da aynı sevgiyle yaklaşabiliyorsa işte gerçek sevgiymişti diyeceğim. Ne bir yıl ya? iki aydan sonra kafese koyacağız. Yoksa bu yavaş yavaş et alışınca. Yavaş yavaş bu mi? da et alışınca tabii. <gülüyor> Bizde de et ver bir eş. Hiç yani, et vermesen ne olur? Hiç et Bengal vermesen? Bengal kaplanına yani mesela bir ülken... Bengal kaplanı yetiştirme çiftliğiniz mi var? Nasıl bir şey yapmak istiyorum? <gülüyor> neyle besliyorsunuz efendim? Yani, neyle neyle beslenir? Süt. Başka bir şey olmaz değil mi? Bir Aa, şey daha olmasın. Zeytinyağlılarla işte mevsimine göre fasulyesiydi. Zahmetli olur çok. Giller. Bir oturuşta bir tencere sarma yer mi yani? Yani Bengal e, canım ondan mı uğraşacaksın? Hop bir tencere yani kaplandan bahsediyoruz yani. Ay evet ya. Bak hala gözümün önünde at kafası. Ne kafası at, ne at, kafası, at kafası bu ki. at kafası, at kafası. Yani o yüzden, yüzden zeyt o yüzden zeytinyağıyla be, şey olmuyor. Beslenemiyor. En kolay. Beslenemiyor. Ete alışınca zor, çok zor. Zor, zor abi zeytinyağlı yapmak kaplanlara zor. tavuk veriyorlar mı acaba ya? Vallahi ben kaplanlara... Şimdi ben bunları şey diye görüyorum da çok özür dilerim Oktay. Şöyle bir şey var. Köpeklere tavuk vermeyin. Tavuk tavuk vermeyin diyorlar ya. Çünkü evet. kemiği Takılıyor, oralarına buralarına takılıyor. Hayvan için zararlı hale geliyor ya. Evet. Doğada da böyle bir şey yapayım. Mesela ben bir e, tavuk kemiğinin e, bir kaplana böyle ne bileyim katır kuturuyorlar. Hiç oralarına buralarına takılmıyor. Valla özel e, besi tavşanı verildiğini ben hatırlıyorum. Daha besi, doğrusu tavşanı. gördüm yani. Hmm. Bezi, besi, besleniyor özel olarak. Aha. Böyle tavşan. Onu tavşan, veriyorlar. Tavşan, tavşan kemiği ile tavuk kemiği arasında çok bir fark yok. Bakayım. Var mı? Var mı? Bakayım. ...pek yok gibi geliyor bana. bana da... Yani tavuk tavuklu bir şey. ...tavuğu gelmiyordur Arkadaşlar, abi ya. Tavukluğunu bilecek. E, tavşan tavşan Oktay sen de vallahi bizim biyoloji dersi biz hiç biri affedersin memeli bir tanesi yani Olsun. Olsun benzer benzer. Kemik anlamında bir benzerlik mevcut. Teşekkür ediyoruz. Özel bir süt karışımı veriliyor şu anda. Ee, Kokoçangoyu. Su, suyla karıştırıyoruz. Biraz da içine şey koyuyorum. Nesquik Öz... koyuyorum. Çok güzel çok seviyor bu. <gülüyor> Özel süt dediğimiz o. Biraz su koyuyoruz içine sütü. Diyerek e, onu veriyorlarmış. Çok mutlu şu anda. Bir de Koko sabahları Cango. paşa çayı veriyoruz. Müdürün odasındaki o dertsizin üstünde yatarkenki fotoğrafları var. Ee, Birlikte decektir fotoğraflar için teşekkür ediyoruz. görürüz. Hem de pillera. Kampanyamız ses getirdi. Ekmek sonunda lira oldu İstanbul'da. Ee, Ankara'da ne kadar? Ne kadar? Ankara'da ne kadar oktay? Ankara'da değişiyor ya. Bir tane ekmek yok ya. 50 bin tane ekmek var. Çok o bizim, bildiğimiz, bizim bildiğimiz 45 kuruş galiba. Hangisi ya? O küçük olanlar. Bizim aldığımız tekli. Tekli mi? Hı. Ne demek istediğin anlaşılmadı. Ya bir kişinin bir sandviç yapacağı boyuttaki ekmek. Ha. Daha böyle çocukluğumuza gidersek. O biraz daha büyük olan var ya. İrice mi olan Onlar da 75 kuruş mu? O bir, şey bir şey diyorsun yani. Normal ekmek kalmadı ki. Normal ekmeği arıyorsun. Nerede? Eskiden Onun bir fırancala vardı. Var. Bir şey vardı. Iki şey, yani pazar günleri fırancala yerdik. Bir lüks şey olarak. Bir sefahat göstergesi olarak. Ama maalesef şu anda çok çeşit var. Cevizli ekmekler falan var. Oktav yani neler neler. Üstünde şeyler olan, e, ne derler ona, e, çekirdek içi olanlar var. Siz çok ekmek alıyor musunuz Fahir Ekmek mi? Valla 40 da yılda bir desem yani. Ciddi mi? Valla ben ekmek tüketmiyorum. Dışarıda tüketiyorum ama ya. Herhalde eve almaya üşendiğim O zaman için. sen ya üşeniyorsun ya da masraftan kaçıyorsun Fahir. Yok masraftan hiç, hiç kaçmam. Öyle bir şeyim yok ama <gülüyor> biliyorum, biliyorsun biliyorum. ya. masraftan kaç bana, biliyorum. bana masraftan kaçan adam <gülüyor> muamelesi yapma Oktay. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. Neyse bak şu bir lira milyara tamam neyse Ankara'da da işte dört yıldır zam gelmedi falan da filan Neyse esas bıyıkla ilgili sakalla ilgili araştırma var. onu vereyim dedim içim rahatladı. Buyurun. İngiltere ve Avustralya'daki araştırmalar sakal ve bıyığın sağlığa çok faydasının olduğunu ortaya çıktı. Öyle ki acayip sağlıklı yani manyak gibi bir şey oluyorsunuz. Sakal güneşin zararlı ışınlarına karşı cilde yüzde doksan karşı korurken karşı derken kadar. Ee, bıyığın fonksiyonu daha önemli Nedir bu fonksiyonu? fonksiyonu? Gür bir bıyık polen ve tozu burna girmemesini girmesini engelleyerek diyelim daha doğrusu aslı krizleriyle polen enerjisine karşı mükemmel bir e, koruma sağlıyor. Ne kadar güzel ya. Yani Oktay şu anda bakıyorum da doğada resmen benden daha iyi korunan adam yok. Korunan yok, yok şu an. Korunan anda. tırnak içinde. Yani e, ne kadar ne kadar güzelmiş yani. O, o kadar bir de italik yapabilir miyiz? <gülüyor> Yaparız komutan. Böyle mi? Böyle. Vallahi acayip erkeklere bol bol faydası var diye. Ee... Dün ben biraz toparlattım fark ettin mi Fahir? Baya bir toparlama olmuş. Hiç fark etmiyorsun. Vallahi şey niye fark ya? etmeyeyim ya. Sen de genç biraz boyattın mı sen ne yaptın modelini mi değiştirdin? 102 yaşında e, İngiltere'nin Preston şehrinde. Ne? ne dur bakayım. Hemen burada da herkesin sakallı fotoğraflarını koymuşlar. Efendim ünlü sakallılar arasında George Clooney ve Ben Affleck de var. Beni yazmamışlar mı? Oktay gene gene listelere girememişsin ya. Ama hep ideolojik davranıyor bu gazeteler ya. Vallahi hep ideolojik, hep ideolojik. E, vallahi ideolojik. George Clooney ile Ben Affleck'i yazıyorlar. En son beraber film yaptılar. Hatta Jennie yazmıyorlar. Diyorum. Evet. Beni yazmıyorlar. Ben de izledim o filmi. Ne var yani? Benim de bir şeyim var. Senin de çok emeğin var Oktay. Hiç Clara Klara Cavl'u biliyorsun. Klara Clara Klara, Clara Cavl, Clara. Clara parantezinde 102. Ha, Clara, 102, 102 Klara diye geçer. Ha, ben o eskiden tanıdığım için 102 Klara diye geç. Evet. Son 10 yıldır falan öyle 102 Klara diye geçiyor. 1931'den beri ne triyakis olmuş olabilir? Sigara içiyorum. Vallahi bravo. Sigara, Aa, içiyormuş. sigara mı içiyormuş? Sigara içiyormuş. 102 yaş, 102. yaş gününde ee, bırakmış sigarayı. Ha yeter demiş artık ya Aslında onu tam bir yüz yaşında bırakacaktı. E, bırakamamış abi denemiş de, denedim. Bir denemiş, deniyorum. 7 gün bıraktım demiş. 7 günü, 1 Aa, gün, 8 gün Bütün 8 sigara firmalarının üzerine şey olarak atlayacağı kadın yani. Ee, anneler, sigara içerek de yüz yaşını geçebilirsiniz diye. Annelerinin sağlığından dolayı sigarayı bırakmadığını belirten e, kızı. Hayırsız evlat. Çünkü hmm. kadının sigara yakacak durumu yok gibi görünüyor Fahir. Ha, yani, yani buradaki... İlla yakılıp ağzına tutuşturulacak Birlikte gibi. çektirdiği fotoğraflar var Aman. kızıyla annesinin. Ee, biraz ben kızının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. bu şeyde. Yani sigara ve... E, o sen kızı dediğinde en az bir seksenine varmıştır yani. E, Kavval'ın şu ana kadar 60 bin tane sigara içtiği tahmin ediliyor. Temiz. 60 bin mi? Yanlış bu hesap ya günde en az 3 sigara çakalım. Bu hesabı yapalım. Bu bir bir hesabı yapıncaya kadar. Bir tane ne kadar sigara içtiği çıkacak ortaya. Çıkacak. Ondan sonra tekrar e, dönelim. Kendisine tabii ki sigarayı bıraktığı evet. için değil ama mutlu yıllar diyelim. Evet mutlu yıl. Demek ki bu kadın sigara içmeseydi de 200-300'ü kesin yani gibi gözüküyor bana. Neyse Oktay şöyle yapalım. Bir saat başı şey şey yapalım. Oradan üç falanlı filanlı derken bu saate 90 falanlı filanlı gireceğiz sevgili dostlar. Modern sabahlar... O dansavarlar. Sabahlar dansavarlar ya. Yine böyle teneke çiziyorlar gibi faire o mu? Yani ya ay kafam tuttu. Vallahi kafam tuttu sevgili denizciler ya. Ben anlamadım sevgili denizciler. Muhakkak ki e, bu arkadaşımız on war the public defy lose myself. Kafam tuttu ne demek faire? Kafam yanıyor anne gibi bir şey mi? Gibi bir şey ya. Böyle içten içe böyle şey geliyor. Bir anım ağrıyor, bir anım uyuşuyor, bir anım... Hallenmeler geliyor. Heh, kafama hallenmeler geliyor. Bak bakalım Oktay gazetelerde ne var? Bugün böyle bir şey bir gün gibi duruyor. Böyle nursuz bir gün gibi duruyor. Bugün maç var. Bugün maç var. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Evet. Bugün Galatasaray'ın maçı var. O yüzden... Ayrıca olsun. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bunun yansımaları yarın bu saatlerde belli olur. Evet nasıl olacak, ne bitecek, ne yapılacak? <gülüyor> Galatasaray şarkı karşısında neler yapacak hepsini... Hepsini göreceğiz. Ben dün Fatih Terim'in bir... E, e, Fotoğrafını mı gördün? Şeyini gördüm. Hmm. Basın toplantısını gördüm. Hmm. Fatih Terim biraz şey fa sakinli olmuş ya. Ne olmuş? Sakinleşmiş. Sakinleşmiş demeyeyim de yani sakin sakin konuşuyordu. Ben daha sinirli olacağını düşünüyordum nedense. En son bıraktığımda öyleydi çünkü. Fatih Terim böyle bir... Yaş, enal, yaşla enal, beraber bir şey gelmiş bir, bir dinginlik gelmiş değil mi Bir de tabii tam şey sorusundan önce açtım ben siz nasılsınız peki? Fatih Hocam diye <gülüyor> Değil bir ya valla nasıl olsun, duruyor, koşturmaca o maçla o maça. <gülüyor> ya da basın mensupları Fatih Terim'i artık çok iyi tanımışlar. Onu böyle önce arkadaşlar önce sinirini alalım diye önce, konuşuyorlar önce herhalde. Önce pamuk gibi bir hale getirelim ondan, ondan sonra, sonra sohbeti çok güzel oluyor. Gerçek Ama sorularımızı sorarız falan mı diyorlar ne ilk diyorlar. İlk başta böyle biriniz böyle bir gıcık bir şey yapınca Yapma, basın toplantısı <gülüyor> öyle gidiyor. da kaçıyor vallahi yapmayın. Ülkemizde böyle 3-5 tane adam var onlara dikkat edeceğiz demişler. Neyse. O yüzden e, öyle bir soruyla ben yakaladım Fatih'lerimi. O da güldü böyle. <gülüyor> şey diye soruyor. Yani siz iyi olduğunuz zaman dedi mesela. Hı -hı. Basın mensubu. Ne kadar iyi yani. Şimdi ne kadar iyi yapıyor adam. Hakikaten göremedim kimin sorduğunu ya da nasıl bir abimiz olduğunu ama. Siz iyi olduğunuz zaman Galatasaray kazanıyor Fatih Hocam. Siz nasılsınız peki diye sordu. <gülüyor> Vallahi iyiyiz. İstediği girdi Fatih Hocada. Yani e, hakikaten. Bir, bütün ülke olarak bu şeye kilitlendik galiba. Schalke 04 maçına. Ey bakacağız. 17. herkes kilitlendi de biz nasıl kilitlendik? Ki? Dükkanda bize kilitlendiği için ee... birileri kilitlenecek mecbur. Schalke 04 mesela bunlardan biri kilitlenecek olan. Bakalım ülkemizdeki kurum ve kuruluşların hangilerine kilitlendiğini bu gece öğreniriz herhalde. İnşallah maç kaçta oynar var mı bir şey? Yoksa uygun bir saatte yaparız. Akşam saatlerinde Akşam farklı. saatte uygun bir saat. 21.45. 21.45 uygun bir saat benim için de. <gülüyor> değişik değişik dertlerimiz oldu sevgili dinleyiciler dükkandan sonra. D diğer Drogba'nın kirası açıklandı. Ne? Ev kirası mı? Ev kirası. Dur bak ben sana söyleyeyim. Ne kadar? 1500 lira mı? Güzel buna giriş katı bulmuşlardır bir tane. Mesela Tepe bir yerde yaşıyor. Pardon ha Oturuyor daha doğrusu. Güzel. 15. katta. Mobil alanı mı kiralamış? Ee, mobilyalı kiraladıysa ben oradan biraz kullanırım yalnız. Mobilyalı herhalde ya. Yani, ya yani. mobilyalıysa çok çabuk gidecek gibi bir şey yani çok kısa süreli takılacağım gibi anlaşılma oluyor. Ya bu geçici olabilir ama. Geçici. Daha ev eşyası falan alacağız. Beyaz konsepte dekore ediyorlarmış. Demek ki beyaz eşya. Mobilyalar İtalya'dan gelecekmiş Faiz. Yani şey değil. E yani sıfır mı alıyor? Tabi tabi sıfır. Bu adamın da her, şeyinde bir, bir, e, her transferinde bir olay. her transfer... Gitti Çin'de gene ev kurdu. Daha o şeyi bitmeden hop. Çünkü Çin'de de İtalya'dan gidiyorsa şayet çok büyük sıkıntı yani. Mobilyacı tanıdığı olsun. İster misin bu adam sırf bunun için transfer oluyormuş oraya? Valla be. olabilir ya. Valla İtalya'dan gelecekmiş. 3 ee, oda 1 salon 15. katta İyi. daire 10 bin dolar kirası. 10 bin dolar. Ee, şey dahil mi? Apartmanı, aidatı... Hayır tabii ki, aidat... Aidat e, hariç. Aidat hariç, Artı Acaba IDAT. 10 bin dolarlık yerin aidatı ne kadardır, aidatası? Efendim, 2 bin dolar aidatımız var. Ona da bakalım Fahir. Yani madem seni mi kıracağım, yani... Bakarım ben ona, ilerleyen dakikalarda onu da vereceğim ben sana. Hmm. Bilgi olarak. Teşekkür ediyoruz Oktay. Bu akşam bütün maça <gülüyor> kilitlenmiş bir halde bekliyoruz. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Ee, ülkecenek, ülkeceme. Evet. Onu doğru çekimi ne? Ülkeceme mi, ülkecenek mi? ülke ceme ülke ceme bekliyoruz. Bir Galatasaray seçmen. başarılarını bekliyoruz. Birisini seçmen bir gerektiği hangisini, gerekse hangisini gerekse ülke cemeyi seçerim Fahir. Teşekkür ediyorum. Ee, bakalım. Bu müzeye çıplak olmayan giremez. Aa, bu arada müze karta double double hakkı verildi. Ben dün onun nasıl kaçırdım, nasıl veremedim son dakikaya kadar. Verildi mi? Hazi Müze karta böyle sadece bir müze bir hakkınız vardı ya. Onu ikiye çıkardılar bir sene içerisinde. Ozan Bey demiş ki "Mekana televizyon almazsanız size daha çok" demiş. Ya Ozan Bey sadece televizyonuyla bitmiyor ki bir bu Meret'in. Ya affedersiniz orada e, dijital platformlardan da en az birisini veya bir veya bir kaçını almamız gerekiyor. Ozan Bey bir de televizyon alırsak yani tamamdır. Ma ma maç izleriz de. Ee, yani başka şeyleri de dalarız diye. Her gün bir dizi mesela. <gülüyor> ya evet ben bizi biliyoruz dalınır. Köşeye konur. Yani böyle yukarıya bir yeri. Bir de küçük televizyon diye düşünüyorum ben ne derse. Bizim dükkanımıza... Dükkanda yani küçük büyük, büyük televizyon olmaz. Olmaz. Küçük televizyon tüplü. Tüplü olacak. Tüp. Ondan olacak. Ondan sonra yukarıya asacağız böyle. Oradan berber gibi düşün. <gülüyor> berber yani gibi düşün. E, e, ev, ev gibi düşünme. Ev gibi berber düşünme, gibi, gibi, gibi düşünme, düşünme. Berber gibi düşün. Hayır. Ondan demiş Ozan bir tweetine bir cevap verelim dedi. Teşekkür ediyorum. Ee, buyurun Fahri Müze deyince Sınavı akla olsun. sadece bizim müze kartımız da gelmesin. Avusturya'nın başkenti Viyana çok yakın dönemde gitmiş bir insan olarak e, biliyorsun. Evet. En önemli müzelerinden biri olarak kabul edilen Leopold Müzesi biliyor musun? Aa, bilmez miyim hemen meydanda ya. Hemen meydanda. Leopold Müzesi. Ee, Newtman from 1800 to today. Yani şimdi ben tabii orada rakamları Türkçe okuyunca daha iyi net anlaşılsın diye. <gülüyor> Aslında orada yani orada geri rakamlar dışındakilerin İngilizce okuması evet. anlaşılmasın sağlar. 1800'den var. günümüze çıplak adamlar adlı sergi yoğun ilgi görmeye Aa, devam ediyor. Çok güzelmiş ya. Ee, açılışı geçen yıl 19 Ekim'de yapıldı ki bu da senin Viyana'da olduğun dönemlere denk geliyor. Biz Hiç bahsetmedi. Şey. Ziyaretçiler yalnız ee, çıplak tak olarak gezebiliyorlar sadece 4 Mart'a kadar da ziyaret etmeye devam edebilecekler. 4 Mart'a kadar ziyarete. Açık olacak bu evet, kadarıyla. Tamamen açık. Ee, şöyle bakıyorum ziyaretçilerde yani hani... Herkes çıplak mı? Yani Gümbet'teki çip, e, çıplaklar plajı gibi mi düşünelim? Falan, yoksa... Bakayım Gümbet'teki çıplaklar plajını. Aynısı Oktay. Yemin ediyorum aynısı. Çıplak olmayan giremiyor mu? Çıplak bize? olmayan giremiyor. Ha. Yani sen 1800'den günümüzde çıplak adamları seyretmek istiyorsan... ...sen de biraz elini taşın altına koyacaksın. Hangi taşın altına koyacaksın? Onu tam şey Abi, yapalım, biz gittiğimiz zaman vardı ya o tamam doğru. Bir sürü donsuz adamı... Vardı, Hiç vardı mi da. dikkatini çekmedi be adam? Tam göbeğin ortasında. Bir yani ya, ananın şeyden... göbeğinin ortasında çıplak çıplak adamlar geziyor. Hiç mi ilgini çekmedi çıplak adamlar? Müzeler. Bırak senin ilgini çekmesin. Didem'in de mi ilgisini çekmedi? Didem'in ilgisi çekti. Ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> yani, e... Çekmedi, biraz çekti. <gülüyor> Müzeler bölgesinde vardı da öyle bir şart yoktu o zaman. Nasıl şart? Yani buraya, buraya yalnız kıyafetle alamıyoruz diye bir şey yoktu. Biz oranın bir kafesi tipi bir yer vardı oraya oturmuştuk. Hmm. Şey durumuna düştük şimdi. Oradan çıplak çıkan adamlara bakalım en azından müzeye giremedik diye. Öyle bir öyle bir şey yoktu yani giren çıkan çıplak falan değildi. Ne yapıyorlar eşyalarını girişte? Nereye koyuyorlar? Hep benim üzüm. naylon torba veriyorlar onlara mı dolduruyorlar? Yok orada güzel. Şey güzel gross market torbaları vardır muhakkak Viyana'nın. Viyana marketçiliğin. Onun torbalarına koyup. Bizim burada var ya değişik markaları barındıran marketler. Hımm. Hiç, sadece orada olan ürünlerin e, sergilendiği, satıldığı marketler var ya. Bir özel marketimiz ha, var ya. isim veremiyoruz tabii o yüzden tamam. Üç harfli olduğu için veremiyoruz. Anladım anladım. Cin tamam. gibi, gibi yani. Onun gibi orada da öyle bir şey var. öyle Onun da ismini vermeyeyim ben şimdi. O tip market, onun torbaları çok güzel Fahir. Onları veriyorlar. Onlara dolduruyorsun, dolduruyorsun güzelce. Dolduruyorsun abi. Bur buruş buruş geziyorsun. alıyorsun çıkarken. Aa, çok güzel. Allah hayırlısı olsun. Temmuz'da doğum yapacak olan Cambridge Düzeltisi. Ee, hala Kate diyorlar, bir şey diyorlar. Lütfen yani artık... Ya o kadının affedersin de bir tane yazar Ketsin mı? Ya. Şey yapmış ya, ne aman yapmış? ne ağır yazmış hakkında, ne ağır yazmış. Ne demiş? Ben bir hapşıracağım galiba, bu arada korkmayın tamam mı, sevgili dinleyiciler? Tamam, keşke önce bir tweetini ha. atsaydım, bir şeyini yapsaydım iyice. <gülüyor> Çok yaşanan. Hep beraber. Yalnız bak dinleyicilerimize ne kadar saygılısı Fahir, niye bize yapmıyorsun bunu? Ya o, şimdi bir kişi sizi artık yani o kadar önemsemiyorum diyerek evet, cevap verebilirsin de yani şöyle oluyor e, falan. Hayır, radyolarını Hapşır... dinlerken şimdi Zart diye bir böyle bir şey sesiyle aman ne oldu falan diye. Hayır sen böğürüyorsun hapşururken. Yoksa tabii ki hapşurmadan önce herkes söyleyecek yok, diye. şart Çok teşekkür yok. ederim. Ama 40 ya... yaşında adama da böğürüyorsun. Hayır. Hapşururken böğürüyorsun. Hapşırırken Hapşırken... Hapşırken sadece hapşırmıyorsun. D Aynı zamanda da böğürüyorsun. Dost musun? acı söyler. Hayır senin hapşuranın yani. Kuvvetli içten gelen tutamıyorum. Bayağı bir kuvvetli. Yani iç, sadece içlerden de geldiğini düşünmüyorum ben onu. Başka bir yerden de destek alıyorsun. Yani. O yüzden de korkutucu oluyor. O yüzden ben ne kadar güzel uyandım. Ben o uyardım? yüzden işte. Ben hani siz alışkınsınızdır artık bu kadar zaman içerisinde diye. Çünkü dinleyicilerimizde her an olmuyor. Ben yoksa günde 30-40 kere hapşırdığım zamanlar var. Burada sayı vermek istemiyorum. Bugün bu arada e, gürültüden bahsetmişken e, şeyde e, desibel rekoru kırılmaya çalışacakmış Gal Galatasaray Şalke 0-4 maçında. Aa, ne şey mi sokuyoruz gene? Aman onu sokmasınlar ya. Uvuzayla mı giriyor? Yok canım. Şey bağırarak Kimse bağırarak, kimse hapşırarak. Şey, Bağırmayanları hapşu... da zaten zorla bağırtılar orada. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum ama... <gülüyor> evet, biz bir kere maça gittiğimizde... Yani Galatasaray hak... maçı değildi gerçi o zaman. Bildiğin Galatasaray maçıydı. Hatta Ankara ya, gücü Ankara Galatasaray Gülüyoruz maçıydı. Tarafında oturmuştuk. Vallahi ya. maçı seyredemedik. Tokmak korkusundan. Tokmak dediğim de davul tokmağı korkusundan. Çünkü kendi kendimize bağır bağırmıyorduk biz. <gülüyor> Bizi bağırttırıyorlardı. Bayağı da iyi bağırttırıyorlardı. Ben o dakikaya kadar... ...sesimin o kadar güzel... ...güzel dediğim... ...gür çıkacağını bilmiyordum. Çünkü... ...o ilk başta biz de nazlanarak şey yapıyorduk. Hani böyle hani... ...hani... Şeylerde e, Mars söylenirken Böyle bir Bazıları ağzını oynatır ya Sadece mey me, me falan diye O işte o, Onu yapmadan müsaade etmiyorlar zaten O olduğu anda tok, Tokmaklar havada uçuşmaya başlıyor Ne gündü be Ne, ne, ne günlerdi Ne maceralar Ne maceralar Tek gündü sevgili dinleyiciler Sonra zaten maça tebe ettik Adamı Yani çok özür dilerim de amiyane tabir kaçacak Öttürürler yani o rekor kırılır arkadaş. O rekor kırılmak isteniyorsa kırılır. <gülüyor> kırılır. Yani o yüzden sen de destek olabilirsin Fahir bugün. Gerçi bugün... Bana ben de sen. yani... Olduğum yerde inşallah elimizden bir, geleni... Bir iki de. kere hapşursan buradan gider ben sana söyleyeyim bak. Çünkü hiçbir şey evrende kaybolmuyor. <gülüyor> ne yazmışlar ketrinle ilgili? Ya ketrinle ilgili o bir süs vitrin mankenidir. Zaten kişiliksiz, şahsiyetsiz. Şu anda da annelik şeyine hmm. belendi. Yoksa kendi şeyi yok falan. Böyle bir ağır ağır... Evet Kızcağızı. bir pozlar vermiş de onun üzerine yazmış galiba değil mi Hillary Man Hillary Mental. Onun da Mantel. bir şey yok ki arkadaş ya bir ağzının ayarı yok ki o kadında. Doğurmak da. için yaratılmış plastik prenses. Doğurmak için yaratılmış gözler de yaşlar niye? Demiş. Demiş sen. Demiş öyle demiş. Ne doğruyor ne zaman? Temmuzda. Temmuzda. Tem Kız mı mi O belli oldu mu acaba ya? Bakayım. Olmuştur oktay. Olmuştur yani, değil olmuş mi? canım ne? kaç Mart. ay oldu canım? Mart, şun, Bu şun, aralar olmuş şey olması lazım. Neyse, sağlıklı Onu olsun öğrenelim. da Oktay. yani biz, bizim tek derdimiz onun sağlıklı olması, yoksa başka bir şey yok yani. Doğru, yanlış bir bilgi vermeyelim evet. ee, onunla ilgili de bir kere daha e, sağlıklı olsun. Bu sıralarda doğuracak olan herkesi bu dileğimizi şey yapalım Faiz. Evet, burada. Çünkü çok tanıdığımız var yani bu sıralarda doğuracak olan. Evet ya herkes kendini üremeye mi verdi? Neye verdiyse? Ee, Amerikan Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama 49. yaş günü 3'ün üçün için dediğimiz e, saçlarını kakül bırakmıştı. Ondan sonra araştırmalı. Ya niye kakül bıraktı bu kadıncağız falan deyince e, orta yaşlı kadınların en büyük e, krizi, orta yaş krizi başka ne olabilir diye düşünecek olursanız başka bir şey olamazlar. belki. Olamaz, orta yaş krizi kadınlarda kakül bırakmaya neden oluyormuş. Bir kaküllü kadın görüyorsanız ki bilin ki krizlerin eşiğindedir. ya da yönelmişse o, onun en büyük göstergelerinden bir tanesi kakülmüştü. Ne kadar güzel yaymış haberi ya kakülü gıcık olan biri kakül. Kakül. Ona tam söylenmiyor kakül. Ben onu hep kakül olarak bildim. Kakül. Kakül değil. Doğrusu kakül. Kakül. A'nın üstünde inceltme ve uzatma e, var. Ee yok yani değil mi? Orada? Yok orada kakül var. Kakül. Kakül galibi mesela güzel bir tatlı ismi olarak daha bana daha sempatik gelen bir şeydi ama ona yakın bir şeyimiz var. Kâhkül'e yakın. İçinde kıl yok bunun. Ve böyle böyle böyle böyle böyle böyle sallanan bir tatlı. Keşkül. Ha oradan ben. Oradan fayör. Ama kılsız. Kıllı kılsız. Yakışmış mı Evet ya ben de diyorum tatlı ismi olsaydı daha güzel. Keşkül diye bir şey var. Keşkül olsaydı keşkül. Hayır işte bazen kontrol edemiyorsun kafanı çalışma şeklinde. Yani... Yani akışına bırakıyorsun ama kontrol edemiyorsun nedenle. O zaman ben bir formatlayayım kafayı ya. Bir şey yapayım da Format şuradan da. bir re reklam tipi bir şeylerimiz var. Onları girmeyince biliyorsunuz şiddet uyguluyorlar. Böyle böyle böyle Aa. böyle böyle. böyle. Keşke olsaydı yeseydik ya böyle böyle böyle böyle böyle, böyle sallanıyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yöresel şarkılar. Valla yöresel ezgilere verenmiş. Valla bu şarkının tadına varmak için bir yandan yoğurt yemek lazım öyle söyleyeyim. Yani, Ev yapımı yoğurt yalnız. Vallahi billahi Oktay ağzımdan aldın. Ağzımdan aldın. Madem ağzımdan aldın bizim Gribal arkadaşımızın anonsunu da ettiği üzere <gülüyor> e, gangast, Gangaster's e, Squat. E, squat. Yani işte yani e, falan da filan bir şey yani. <gülüyor> Neydi o? City dedin ya Fahim. Squat ya. Squat mı? Squat ya. İyi e, hadi davetiye verelim onu o zaman. Verelim mi? Verelim tabii vermezsek terbiyesiziz yani. Bu kadar şeyini yapıyoruz hem e, söylüyoruz ediyoruz hem de gidip vermezsek ayıptır bize. Şampiyon filmi miymiş bu ya? Yani o... Gangster Squat. Kim dedi? Bir daha bir dinletme imkanım hmm. var mı Faik? Bakayım. Yok Oktay. <gülüyor> yok mu öyle bir şey? Yok maalesef yok. <gülüyor> evet. Özel gösterimimize, Radyo TÜN'ün özel gösterimine davetiye verelim. Neye göre verelim, ne istinaden verelim? Vallahi şampiyon var ha. Vallahi şampiyon var. Şampiyon ne? Ve... Şampiyon olunca vallahi bizde akan durur Niye? yani. Öyle, öyle değil, eskiden daha çok seviyorduk şampiyonu da. Ee, artık. Ryan Gosling var esas. Ryan Gosling Genç tabii. kızların yeni sevgilisi diye geçer. Ryan Gosling, sevgili Ryan. Ondan sonra Emma Stone oynuyor. Emma Stone Giovanni oynuyor. Giovanni Ribisi'nin zaten, zaten hastasıyız. Giovanni Ribisi deyince benim için ayrı bir tat. Giovanni Ribisi'nin zaten hastasıyız. O onlar ondan sonra pek çok... Manyak gibi tat. bir şeyiz yani. İsmini yeni duyduğum bir sürü adamı tipini bilmiyorum şu anda. Hepsini biliyorsun Faiz. Hepsini biliyorum da tipini biliyorum şu anda. İsim söyleyince tiple eşleşmiyor bende. Maalesef yani senin o yeteneğin bende mevcut değil. Ben onu sana tek tek göstereceğim Tek Fahir. tek göster bana. Hem entourage'dan, mentoruizdan hepsinden, herkesten. Her şeyden her yapacağız. Şimdi o zaman e, neye göre verelim? Neye göre Böyle, verelim? Böyle amaçları melekler şehrini kurtarmak olan bir ya grup. Ya işte Gangsterli, erkeğin... Mangasterli. O zaman şey yapalım. Bu vurdulu kırdılı bir şey mi? Gangsterli film mi? İşte, tam onu okuyordum Faik. Bir grup erken kendilerinin olanı geri alma hikayesi. Yasaları korumak için onları ihlal edin. Ya <laughs> Up them cups. Yeah, <laughs> Bye. Bye. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Yarım kalmasın diye şey yapayım dedim. İsim yok, rozet yok, acıma yok. Acıma yok diyorsun. Evet. Acıma diyorsun, yok diyorsun. O zaman gangasarlı filmler. Mafya, mafya tipi filmler mi? Mafya tipi filmleri soralım ya bugün. İyi hadi mafya tipi filmleri soralım. 27 Şubat 2013 e, Çarşamba günü. Yani ha. Kaba bir hesapla tam bir hafta sonra 97. Radyo Özel Gösterimi. Armada Sinem Maksimum sinemalarında saat 21.30'da davetiyeler vereceğiz. İki çifte davetiye vereceğiz. Hadi bakalım evet. bu. Bakalım mafya filmleri deyince Akan dur. Günaydın Efe Efendim. Günaydın. Pardon. Günaydın. Mafya filmleri için mi aradınız beyefendi? Evet, mafya filmleri için aradım. Hoş geldiniz efendim. Doğru adrestesiniz. İsminizi alabilir miyim? <gülüyor> Berçan Özen. Berçan Özen. Sever misiniz mafyalı filmleri? Bayağı, çok severim aslında. Ya. Ama mafya tipi deyince ilk aklıma Goodfellas geldi, sıkı dostlar. Çok felas. Good fellas. Evet. Goodfellas evet. da mesela bana güzel bir böyle yöresel yemek gibi geliyor. <gülüyor> Goodfellas. <gülüyor> <gülüyor> efendim evet. güzel yeni çıktı Goodfellas'ımız. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sıkı dostlar Peki, mıydı abi. onun Türkçesi? Sıkı dostlar. Ne kadar şey... Berkcan Bey her şeyden Tabii. o kadar eminsiniz ki. Diyecek yani hiçbir şey öyle. bulamıyoruz. Sağ olun Berkcan Bey. Çok teşekkür Peki, ediyoruz. Abi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Berkcan Bey'e, huzurlarınızdan gönderiyoruz. Hop, Evet. Berkcan Bey gitti. Hatırlıyor musun Good Fales Fire? <gülüyor> onu, onu çıkaramadım Oktay Robert De Niro deyince herhalde gözünün önüne geliyor değil mi? Robert De Niro deyince bana türlü türlü halleri geliyor Robert De Niro'nun <gülüyor> Good Felaz'daki halini Ben sana bak Good Felaz'daki, <gülüyor> good felazdaki yapayım <gülüyor> ee, O zaman hadi mafyalı filmleri soruyoruz sevgili dinleyiciler Örnek geldi Berkcan'dan mesela ki Good dedi Örnek vermek gerekirse Good dedi siz de örneklerinizi çoğaltarak ne yapabilirsiniz davetiye kazanma şansına sahipsiniz. Hop Berçan'dan sonra bakalım da bir diğer dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ha, merhabalar kimle görüşüyoruz? Ben, Kim efendim? Yusuf. Yusuf Bey. Efendim? Neredesiniz Yusuf Bey? Aa, şu an Dikman Cançı Aşağı doğru mu iniyorsunuz yukarıya doğru mu çıkıyorsunuz Yok yukarıya doğru çıkıyorum Yukarı yana doğru çıkıyor yani beri yana doğru gidiyor İşe mi gidiyorsunuz <gülüyor> Evet evet e, O zaman bir mafya filmi söyleyin de tam olsun Vallahi baba diyeyim tam olsun baba Baba in diyor Baba in diyor Yusuf Bey <gülüyor> Baba in filmi baba, baba diyor. Peki 3 üç... Üç, üç tanesinden hangisini şey yaparsınız Gel gel çünkü... ha, Onun üçüncüsünü kimse söylemez de 1 mi 2 mi 2 ee, diyelim ya İki, i̇ki diyelim, mi? iki diyelim bizim olsun. Ne en önde ne en arkada bak Yusuf Bey'in hayat görüşü. Soket sırası yalnız aynı olacak herhalde, değil mi Yusuf Bey? <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Socket sırası aynı, aynı o olur. O şekilde biz yazdık, kaydettik Yusuf Bey. Sağ olun, teşekkür teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hop, Babay'ın filmi de aynı şekilde geldiğine göre ee, bakalım başka unutulmaz mafya filmleri diyoruz sevgili dinleyiciler kadınlar hadi diyoruz hanımlar sizlerle anne bekliyoruz diyoruz neler diyoruz oops. Günaydın Günaydın i̇şte, dedik kadın, ve bir kadın geldi buyrunuz efendim isminizi alalım önce Ben Tuğba Bir şey evet. düştü Tuğba Hanım Onu alın Tuğba Hanım Kitap geldi. mı düştü ne düştü orada Yok kapıyı kapattım kap laboratuvardayım da yine ben Yine mi laboratuvardasınız kimse var mı sizden başka Yok şu an olduğum laptop yok. Ofisten aşağıya indim. Ne ile bundaydınız <gülüyor> siz ben hatırlayamadım. Tuğba Hanım kusura bakmayın. Ya işte ben bu. hani kolajen yapıyordum kolejen falan. Kolajen yaptı. Ha, ya. <gülüyor> doyuran kadın. Merdiven altı kolajencici dinleyicimiz Tuğba Hanım. Evet, evet benim. Evet, buyurun Tuğba Hanım. Mafya sever misiniz? Mafya ile bire birebir ilişkide ya Tuba Hanım kollijenleri kimin aracılığıyla satıyorsunuz? <gülüyor> Kollijen mafyası aracılığıyla. Yani evet başarılıyım bir de o da var. Levent Kırcanım vardır. Alo başarılı gönderi ki mafya hemen son müziği de alabilirim burada. Ne <gülüyor> ettiniz ya? Biz şu anda birden soğdu. Birden hayattan soğuduk şu anda. <gülüyor> Valla yaşam enerjim emildi. <gülüyor> <gülüyor> Tuba Hanım. Yok, yok korkmayın. Ben tamam. öyle şeylerle bağlantım yok. Film söylemek için aradım Onu seyrediniz iyi oldu be Tuba Hanım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Tuba Hanım dinliyoruz filminiz hangi film? Çok severim izlemeyi. Ben Tanrıların Şehri demek istiyorum. City Oscars diyorsunuz yani. Evet, İngilizce söyle. Herhalde orijinalde şeydi. Stead, de de de Deus şeklindeydi. İsmail o Brezilya de. filmiydi, değil mi? Evet işte çocuklar falan çekiyorlardı. Falan Falanlı filanlı. Çok güzel Olaya filmdi. O beni etkilemişti. Bir tane söyleyeceğim değil mi? O zaman onu söyleyeyim. <gülüyor> Bir tane <gülüyor> söyleyeyim. Birkaç şeyler. tane var da yine çok sevdiğim. Neyse. Başkalarına da şanslanın Tuğba Hanım. Evet, Biraz evet. yani değil Kesinlikle mi? Öyle. Aynen evet. öyle. O yüzden bunu söylüyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek çok üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Güzel. hop Kollajen Tuğba'yı da gönderdik sevgili dinleyiciler. Bakalım. Hmm. Hmm telefonlar geliyor geliyor geliyordu. Günaydın efendim. Günaydın. Çift çift çift çift radyonuzun sesini kısttınız tabi. Kapattım. Tınarca ee, Mert ben. Tınarca hmm. Mert mi? Evet. Tınar. diyorum. Beautiful diyorsunuz. Beautiful. Pınar evet. Hanım nasılsınız? Ne güzel, o, hoş geldiniz. Sizin pronunciation'ınıza kurban olalım. Beautiful bir daha der misiniz? Bir daha der misiniz? Beautiful. Beautiful. Yeah, Çok right. Çok güzel. Is that good? Vallahi telefonuma melodi yapacağım. Vallahi veldan well diyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Eldan. <Well done. gülüyor> Uygun bir zamanda. <gülüyor> evet. Spiritful diyorum. Çok etkilemişti beni. Ne etkilemişti? Oradaki hangi adam etkiledi sizi? Seviyor musunuz sert adamı? Havyer Bardem. Javier Bardem diyen Allah o öbür <gülüyor> pronansı işinize <gülüyor> İlginimi yesinler değil mi? <gülüyor> <Diğer gülüyor> ba Havyer Bardem yesin inşallah. Badem gibi yani. Oo, <gülüyor> o, Pınar Hanım. Pınar Boşu Burma Burma. Evet çok teşekkür Oo, ediyoruz Pınar Hanım ya. Çok sağ olun. Rica ederim. Hanım, çok teşekkür ederim. Siz ne i̇yi yapıyorsunuz iyi Pınar Hanım? İşe mi gidiyorsunuz şimdi? Ben e, işime girdim. E, doktor Hayırlı olsun. Ne doktorusunuz? Fener Hanım. GG'ye. GG'ye kollejen enjekte ediyorum. Hmm. <gülüyor> e bizim tanıdık bir kollejenci var. <gülüyor> Zaten onun akabinde bağlandım. Evet çok Bu güzel on, onu çok güzel ayarlamış. <gülüyor> Kolejant... Beni tanıştırabilir misiniz onunla? Tamam <gülüyor> ben. tabii ki Ne demek? <gülüyor> çünkü kız ya hep mafyalarla uğraşıyor. Hiç gerek yok <gülüyor> yani, direkt yani doktor, üreticiden doktor, tüketiciye. Olur, seçkin, de, de, seçkin yani. bir şeye girsin, bir evet. ortama girsin. Çok teşekkür ederiz ederim. Güzel güzel o şekilde sağ olun. Bye bye. Beautiful and havia bottom. Ay. Halbuki götdtd tdtd tdtd Evet, e, mafya filmlerini sormaya devam edeceğiz ama isterseniz öncelikle e, bir e, bir tane daha alalım ondan sonra şey yapalım. Bir tane daha alalım sevgili dinleyiciler. Tamam, bir tane daha alalım. Siz istediğiniz madem biz alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Afiyetle kimle görüşüyoruz? Elif Yıldırım. Elif Hanım çok güzel. Radyonuzun sesini kıstığınız için o kadar iyisiniz ki, iyi kalpli bir insansınız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Siz Beautyful'u izlediniz mi Elif Hanım? Hitful'u uh, izlemedim galiba. İzlemedim. Siz neyi izlediniz ve ne sizi de etkili? Uh, Ateşten kalbe, kıldan duman'a çok baba bir mafya filmidir. Lock, e Stop and two smoking de. barrels olabilir mi o? Evet o. Locks... Ah evet <gülüyor> ya. Lock, Stop güzel. and two smoking barrels dediniz. Sevgili Guy'un. E, Gayri çiğdi değil mi o da? Gayri çiğinin e, unutulmaz filmlerinden bir tanesi. Orada kime hastasınız siz? Orada da şampan var mıydı? Orada şampan yok canım. Aa. Uh, uh. Şey çok benzeyen biri vardı. Ne? Ee, söyleyeyim edeyim şimdi heyecan yastım. Yok heyecanlanmayın biraz <gülüyor> sakin düşünün. Kime, Kime çok benziyor? Bana mı? Benziyor. <gülüyor> Jason Statham vardı değil mi orada? Jason Statham var. Kim? Jason Statham var ya. Bir kek diye de yanımdan şey geliyor ama neyse. Eşim de. Onu biz bir araştıralım ona o bir zaman. bir bakalım biz ona. İyi oldu eşiniz yanınızdayken elin heriflerinin ismini Hı. bilemediğiniz. İyi oldu iyi oldu vallahi. Ee, Elif Hanım, <gülüyor> teşekkür ederiz. Seviniyoruz ve teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Görüşmek <gülüyor> üzere hoşça kalın. Eşinize Ezinler. sevgiler. <gülüyor> Jason Fleming. Jason Fleming dediler. Ya o adam bir tane bir içki reklamında oynuyordu. Belki de onun etkisi olabilir. Başroldeki adam mı? Başroldeki adamlardan biri. O zaman acık reklama girelim. sevgili dinleyiciler Acık reklama girmezsek ondan sonra kızıyorlar bize ya. Vallahi kızıyorlar. Tamam bir tane de şuradan alalım. Hadi ama en son son. Tamam en son son. Günaydın efendim. Günaydın Merhaba. Meltem ben. Meltem Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ee, Hoparlöy'le konuşuyorum. Önce onu söyleyeyim. <gülüyor> bir izleyeyim. saniye. O zaman bir dakika. saniye. Neyle konuşuyorsunuz <gülüyor> Meltem Hanım? onu konuşuyorum. Hoparlı... Teşekkür ederiz. Hoparlöy'le konuşuyorum. <gülüyor> Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Bonnie ya, and Clyde demek istiyor. Bonnie and Clyde. İzki versiyon olacak ama. Hangisinin oynadı? Şeyin oynadığını, Neydi o adamın? Bonnie and Clyde. Tamam onu anladım canım. Kim oynuyordu? <gülüyor> Bir işlem hatırlasam. Çok etkilerde kaldık. Warren Betty oynuyor Warren Betty'nin oynadı. Clyde, Warren Warren Betty'nin Öbürü de Feydan Ovev'iydi. Warren Betty'nin oynadı. Feydan Ovev'i evet. doğru. Feydan Ovev yani. de Warren Betty. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz o zaman size. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. sağlık. sağlık. <gülüyor> çok acıklıdır bu oynayan Clyde'de ya. Çok, valla. Ben ağlıyorum, çok ağladım Bir ağladığım Ender şeylerden biridir. Keşke ölmeselerdir. Suç mesela. filmlerinden biridir. Ama işte gerçek hayatta dönünce işte o da gerçek bir hikayeye dayandığından. Yoksa mesela ben olsam öldürmezdim yönetmen olsam. Ay neyse şurada bir reklama gireceğiz. Ağzımızın tadıyla giremedik. Ayol bir dakika. Aa. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. And home. Sevgili dinleyiciler, dikkat etmişsinizdir herhalde ve şu anda radyosunun başında biz dinleyen dinleyiciler ne yorum yapıyor? Aynısını yapıyorlar. Aynısını yapıyoruz hakikaten. Evet. Bakıyorum aynısını yapmaya devam ederken o altta imul imul şey yapsın, devam etsin. Günaydın efendim. Günaydın. Gün 97. Radyo Oto Özel Gösterimi 27 Şubat Çarşamba Armada Sinemaksimum sinemalarında Gangster Squad yani suç çetesi suç birinden, Çetesi Ne çetesi ne çetesi olabilir? Suç çetesi olabilir. Biz de i̇şte böyle suçlu muçlu silahlı milahlı vurdukuluk alalım fafyalı filmleri soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Maalesef. Aa, aa ne oluyor ayol? Vallahi ne oluyor ne olduğumuzu şaşırdık. Neyse. Türk filmlerinden var mı? Var değil mi? Bir sürü var ya. Cüneyt hakkında Ka Kenan Kalav'ın kardeş olduğu filmler. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. kimle görüşüyoruz? Ben ee, Serdar Ersin. Serdar Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz hoş Serdar, Serdar Bey? Şu an adliyeye doğru gidiyorum. Hayır, hayırdır Serdar Bey. Mafyalık bir durum mu müşteki var? Müşteki misiniz? Yok. Avukatım. Avukatsınız. Hay Allah. Biz de sizi müşteki olarak düşünmüştük ama neyse. Neyse. Ne, iyi, şey mi gireceksiniz? Ee, ne tip bir şeye gireceksiniz? Bu vukuata gireceksiniz? Ceza davası. Ceza Hı? davası. Ağır ceza mı? Yok, asya ceza. Ne Aa. mesela bize bahsetmeniz uygun olmaz gibi bir durum yok evet. değil mi? Yok yok, sadece yaralamadan var. Ya, yaralamaya, yaralamalı falan filan o kadar da şey değil. Taksirli <gülüyor> mi, taksirsiz mi? Yok, kasten. Kasten. Siz, siz yaralayan mı, yaralanan tarafta mısınız? Sanık müdafi. Sanık. Yani yok, yaralayan. Sanırım yaralayan evet ha. kolay gelsin kolay gelsin, gelsin efendim çok teşekkür ederim hiç arada pısırıyor musunuz böyle şeylerde hani bu mesleki olarak sormak gerekirse adam onu bir <gülüyor> şey olur falan filan diye böyle bir durumunuz oluyor mu yok <gülüyor> Ya vicdan olarak değil ya. Sonuçta e, savunma hakkı kutsaldır. Hani ilk öğretilen bu. Yok onu demedi. Yok, pahaya, size öğretilen yani... Değil mi? Yani adamdan fıstığınız oluyor adamdan mu? Adamdan korkuyor musunuz diye. Yok sonra? yok. Herhangi şekilde korkmuyoruz. Sonuçta onlar da direkt bize geliyorlar. Yani muhtaç bir şekilde. Yardım, yardım o için o gidiyorlar Sizden yardım yani. talep evet. ediyorlar. Sonuçta savunma hakkı kutsaldır diyorsunuz. Peki evet. Serdar Bey buyurun bir mafya o zaman e, bir mafya filmi söyleyiniz bize. E, şakal, çakal. Çakal mı? Hangisiydi o çakal? Bruce Willis'te kimdi? Ötekisi kimdi? Ee, şu an hatırlayamadım yani bayağı yine eskiler. şey ya bu eskilerden beyaz saçlı prens diye geçer. Evet. Sindik Crawford'ın eski beyi olur, Richard Gird. Richard Gere <gülüyor> değil evet, miydi? Evet. Tamam bildim bildim ya, bildim. Çok teşekkür ederim Serdar Bey, kolay gelsin. ben teşekkür ederim günler. Sağ kolay olun geldin. hoş geldin. Ama sanki sesi titredi gibi biraz, sanki korktu gibi Serdar Bey. Bana da öyle geldi Korkmuyorum falan dedi ama yani. Sana söylemek istemedi Fahir. Yani ben de aynı kanaattiyim ya. O çok sıkılmama rağmen iki kere izlemek zorunda kaldığım film Filmlerden diye geçer. Filmlerden bir tanesi. Çakal. E vallahi öyleydi. Uktay Demircan'ın tarihçesinde öyle yazar. Günaydın evet. efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Ulan ne oldu niye böyle canını sıkın gibi bir şey? Ya da tatlı bir <gülüyor> keyif var. Yani bir buçuk dakikadır falan bir müzik dinliyorum. Sanki sizde bayağı bir geçmişe gittim ya. Dı dı dı dı dı. Ama biz onu çok işte geçmişe <gülüyor> gidin diye. Nasıl geçmiş Güzel miydi? Baya hafızanızdan ölürsünüz ya. <gülüyor> Biz de öyle yapıyoruz ya. Sinirlerimiz bozulunca radyoyu arayıp beklemeye alıyorlar bizi. Radyo bizi beklemeye alır bozuyoruz. mısın diyoruz. Bekleniyor mu? Evet. Önce daha yayını dinletiyordum Ne oldu anlamadım. Ama yayını her türlü dinlersiniz bir. A, telefondan yayın dinlemenin bir espirisi yok ki. Bir de yayını dinleyince bugün de kalıyorsunuz yani Duygu Hanım. Ay abim gönlümü çaldım şu an. DJ'yi mutlucam, onun stresi vardı yani sizde. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. Merak ediyoruz. Unuttunuz mu acaba diyeceğinizi Unut, diye. Unutmadım. Neyse unutmadım. Biz Çok de unutmadık duygandım. Söyleyin tamam. ne söyleyeceksiniz. <gülüyor> Drop the diyeceğim. Af buyurun. Az, Azap yoldu. <gülüyor> Al Evet. Azap yolu vallahi öyle <gülüyor> çevrildi. Onu da nereden biliyorum? radyo özel gösterimi olarak izlemiştik yine hep beraber. Ya, e, biliyor musunuz? Galiba ben de sizin özel gösterimde izlemiştim onu diye hatırlıyorum. Zaten özel gösterimde izlendi sonra kaldırıldı. Kaldırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Yasaklandı. 80 <Seksmen gülüyor> hemen sonrasında Fahir. Çok güzel bir filmdi o zaman. O zamandan evet. beri sinemaya gitmiyor musunuz Duygu Hanım? <gülüyor> yok çok gider sinavaya. Tom çok... Hanks vardı değil mi o filmde Tom Hanks ve Jude Law Jude Law, Jude Law. Jude Law oldu ama ee, canım Jude Law her Jude zaman Jude Law ama işte daha ilk filmlerinden biri sayılır zannem sever misiniz Jude Law evet Tom Hanks'i de çok severim Tom Hanks <gülüyor> mi Jude Law <gülüyor> mı <mi>? eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arada kaldım. Cudbal yakışıklı galiba ya. Baba, kişi... Tom Hanks, abi yaşlı başlı adam. Babanız yaşındadı adam evet. ya. Aşk olsun size. Ama yok için çok sevemiz domenkse. Yok biz oyunculuk dışında soruyorduk ya. <gülüyor> Bizim o maksadımız başka. başka. Var, yani. <gülüyor> zaman gider diyoruz. Ben o filmde bir de Polniyumu hatırlıyorum ya. Çok sevinmiştim Polniyumu onu görünce. Olabilir, olabilir. Onu tam hatırlamıyorum. O da Hı. var. O, babayı, babayı Hı. en büyük yaşlı adam var ya. Onu da sevin. Tamam, onu da. Yoksa verin Senin de var mıydı yok muydur onu. Vazgeçerim. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler Duygan'ım görüşmek üzere. kadar güzel ya 2002 yılına birden götürdü bizi. Birden durumda. götürdü ve yeter. Bak orada bütün sinirleri bozulmuş kaç tane dinleyicimiz var bak. Din din din din din. Kapatmış dayanamamış. Dayanamamış. Sekin almaya gitmiş. Dayanamamışsın o zaman ben de dayanamamışsın. Bakayım oradan bağlantı yoksa bak kendi çabalarımla alıyorum. Son 3, 2 bağladınız bağladınız bağlamadınız. Peki siz bilirsiniz. Sizin paşa keyfiniz mi bilir? Fadir'i zorluyorsunuz. Beni zorluyorsunuz. Şimdi günaydın efendim. Alo. Alo günaydın. Günaydın. Günaydın efendim yayındasınız. Kiminle görüşüyoruz? Ee, ben Özgür. Ee, i̇vedik Organize'den yağmurlu bir İvedik Organize sabahından arıyorum sizi. <gülüyor> günaydın. Size de günaydın yağmurlu bir e, İvedik Organize'nin sabahından. Özgür Bey ne yapıyorsunuz İvedik Organize Sanayi'de? Ee, otomotiv sektörü motor yenileme işindeyim. A ciddi misiniz? Ee, Evet evet. Ben de bir film söyleyeceğim de filmin adını hatırlayamadım ben. Bu Al Capone'u anlatıyorlardı. Untouchables mıydı? Unforgiven miydi? Onu çıkartamadım. buz. dokunulmazlar Antecibus. doğru. Sean falan oynadığı. Doğrudur. Aa, çok güzel. Vallahi ona da bayılırım. Sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Yerli, yerli de bir film söylemek istiyorum. kabada Şener Şen, Kenan İmizalıoğlu. Kabadayı doğru o. Da. Onu da söylediniz. Daha <gülüyor> ne olsun? Onu da söylediniz. Daha ne olsun vallahi. Ya. Çok teşekkür bir ediyoruz. Tane, bir tane daha söyleyeyim de yine filmler ardını söyleyeceğim. Yalnız oyuncuları pek çıkartamadım. Bir de Köstebek vardı. Bir de Köstebek vardı. O da Al Pacino'lu evet. falan değil mi? Falanlı filan. Yok falan. hayır hayır o şeydi bu biraz daha yeni. Eee Leonardo Dikaprio vardı. Bir kişi, daha vardı, tam çıkartam. Bir kişi daha vardı onu görsem çıkarırım diyorsunuz. <gülüyor> evet, evet, onu, evet. onu biz size fotoğraflarını getireceğiz. Tamam dinliyoruz. çok teşekkür yani. ediyoruz. E, eş, eşkali beni de şimdi akını getiremedim. <gülüyor> ben. O adamın daha, eşkali gelecek bana Serdar Bey. Daha ne zaten Özgür Bey 3 tane Özgür film Bey söylediniz pardon. ya. 3 tane film söylediniz tamam üç, yazdık. Üç. Çok teşekkür ediyoruz. Şansınızı 3'e katladınız ben, şu anda. Ben teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Teşekkür Umutla bekliyorum. Olaylı olsun. Sağ olun iyi. sağ olun hoşçakalın. Bak ne güzel söyledi. umutlan bekliyorum dedi. Umutnan. Evet ee, şöyle bir bakıyoruz da ee, son dakikalara doğru gelip bir iki kişi daha alabiliriz yani. Bak hani kimseye de umut vermek istemiyorum. Gangster Squad. Gangster Squad please Thank you. Evet şöyle bak, Bir anda bak herkes 3 tane filmi söyleyince bir anda, bir anda akan sular mi? durdu ki bir anda kitlendi. Vallahi telefon kitlendi billahi telefon kilitlendi. Bakalım Twitter'dan gelen cevaplar var mı? Ver, ver da Twitter'dan ya. da muhakkak şüphesiz ki oradan da gelmiştir. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. O akmış yamış. Akmış abi ya. Akmış ama. yağmış gürlemiş. Last Man Standing Emek, emek ister be, Mafya eat, emek ister diye bir stage. şey vardı Mottosu vardı o film Ondan sonra Emrah Goodfellas dendi miydi dendi Dendi e, Snatch denmiş yine Emrah Snatch demiş. yine gayriçinin Ondan koş. sonra e, Ozan Bey araya Korsan tweet sokmuş e, Ege'nin yayında olmadığı bugün kar olmasına olmasını ideolojik buluyorum demiş Doğrudur efendim <Gülüyor> Doğrudur, Tamamen ideolojik Ondan sonra e, Alişan uyuyor Ondan sonra özel gösterim başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <gülüyor> tamam son bir dinleyici alalım. Son bir kadın dinleyici istiyorum. Son bir kadın dinleyici. Bir kadın dinleyiciye ihtiyacımız var sevgili dinleyiciler. Bir kadına ihtiyacımız var diye söyleseydik. O daha başka radyosunu birkaç İstiyorum bir... diyorsun bir şey diyorsun. Ondan sonra dike çeviriyorsun sıkıştığın yerde. Hayır yani. Yani ol... olmuyor yani. Olmuyor olmuyor. Olamıyordu. Olamıyordu. Ay. Tamam ne bileyim Oktay. Ben ne yapayım? Bağlandı benim suçum mı? günahım ne? Bağlandı tabii ne alacaktı? Günaydın. Günaydın benim aradığınız. Buyunuz efendim kiminle Aynen. görüşüyoruz? Ben Bilge Karaman. Nasılsınız? Teşekkürler ederiz Bilge Hanım. Bir yere mi yetişiyorsunuz Bilge Hanım? Yok ofisten çıktım hani çok gürültü yapmayayım diye. Sağfurullah Bilge Hanım sizin gürültünüze kurban olsunlar onlar. Ne ofisi Ne ofisi orası? <gülüyor> Teşekkür ederim. Efendim duyamadım. Ne, ne ofisi orası? Ha Devlet dairesindeyim ben. Ha Devlet dairesindesiniz. Evet. Ne gibi bir devlet dairesindeyim? Ne üstüne devlet işleri yapıyorsunuz? Um, yer bilimleri. Yer bilimleri diyelim. Siz Aha. anlayın diyorsun. Ha, Türk evet. Jeoloji Enstitüsü. E, yaklaştınız MTA'da. Enstitü tuttu mu? Yok Enstitü tut... yok, yo, enstitüydük. Önceden de artık değiliz. Artık... Dernek <gülüyor> misiniz? MTA, MTA. MTA, MTA. E, en başından söyleyip bizi... Böyle bir merak da <gülüyor> Eskiden söylenmiyordu. Şimdi rahat söyleniyor değil mi bu yayınlarda falan? Devlet kuruluşunda yani, memur olarak çalışıyorum falan deniliyor. Yani hani söylememi tercih ediyorum ya da Ediyorlar. ...söylemeyi tercih edenler var. Var ama bizim gibiler olduğu sürece... ...işte böyle gizli kapaklı kalmıyoruz... ...zorluyoruz resmen Bilge Hanım... ...tam terbiyesiziz. Valla va va zorla... ...tek tek aldınız kelimeleri. <gülüyor> ama estağfurullah. Buyurun sizi dinliyoruz... ...bir mahke <gülüyor> filmi söyleyin... ...son olarak bir kadının aldığı. filmi... Ee, ...Türklerden var mı diye sordunuz... Tamam. ...Yeşilçam'dan aslında. Evet Yeşilçam'dan. Sahte kabadayı geldi benim aklıma... Kemal Sunal'ın çok iyi, keyifli bir filmidir... ...hani... E, Hollywood tarzı bir gangster filmi değil ama eğlenceli. E, Yeşilçam tipi film. eğlenceli bir film. Evet evet. Sahte Kabadayı. Sahte Kabadayı. Şu adam otobüs kullanırken kafasına ayran şeyi geçen filmi. Yok yok yok. O değil. E, hani babası gangster olan ama kendisi böyle zararlı bir e, karakter olan bir e, kişiyi canlandırıyor hmm. Kemal'ına. E, babası öldükten sonra da onun yerine geçiyor. <gülüyor> bu tamam. ikizler vardı. İkizde ikiz kardeşi kabadayıydı da bu öyle. O değil değil mi? Cık. Bodir, Bodir, Bodir. Bodir. O senin dediğin her başkan. Kişi, her iki abicinin de oyunu. Bir tanesi banka memuru, bir tanesi e, Evet, biri sahapalı. O Bodir, Bodir. O da olsun, o da olsun od. <gülüyor> o, <gülüyor> o da olabilir. Kemal falan işte hani. Yani sonuçta. Peki, çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek İyi üzere. İyi günler, sağlık falan. Sağ, sağ olun, canım. Bu arada Gazi Osman Sulu Sepken başlamış. Bunun da müjdesini verelim sevgili dinleyiciler. Şu anda Gazi Osman Paşa'da... <gülüyor> İrem Hanım demiş ki bu konudaki en yetkili merci olduğunuzu düşündüğümden dolayı bilgilendireyim istedim. Çok, çok teşekkür ederim. Şu anda Gazi Osman bölgesinde Sulu Sepken Sulu... başladı. Sulu Sepken bizden sorulur. Evet. Modern sabahlar. için bulanıyor Sulu Sepken deyince. İşte Hep böyle papara bak. gibi bir Abi, şey geliyor. Birilerinin o sorumluluğu alması lazım. Hani böyle... Bizim programımızın şeyi de o yani ne yapalım. Kimse almıyor Sulu Sepken herkesin için bulanıyor. Haydi bakalım Oktay Bey biletleri verelim. Aman Hop. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Evet sevgili dinleyiciler Bir kadın bir erkek diyoruz o zaman. Bir kadın bir erkek diyoruz Özgür Bey'e verelim mi? Özgür Bey'e vermeyen Ne olsun? Özgür Bey Kabadayı filmini söylemiştik bize Evet Özgür Bey'e verdik demişti. Evet İvedik organize sanayiden Özgür Bey'e vermiş olduk Bir de kadın ismi söyle Bir kadın ismi ama yani bugün konuştuğumuz kadınlardan. <gülüyor> Bahar. Niket falan dersen bulamayız listede. Aynen. Bahar. Ha bugünkü kadınlardan mı? adam bugünkü kadınların isimlerini hepsini tabii ki bir yere yazdım ama. <gülüyor> Bonnie and Clyde diyen Meltem Hanım'a verelim. Bonnie diyen Meltem Hanım. Çünkü Oktay çok of filmde çok ağlamıştı ya. Ben evet, çok öyle. ağlamıştım evet. Bir... 97. Radyo özel gösterimine davetiye kazandı 27 Şubat 2013 Çarşamba. Daha çok Almada davet edeceğiz sevgili dinleyiciler hiç merak etmeyin. Daha o kadar çok günlerdir. vereceğiz Güzel. ki siz de şaşıracaksınız. Gangster Squat hep beraber de izleyeceğiz hadi bakalım. Evet hep beraber izleyeceğimiz o günler de gelecek. O zaman e, yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir. Hoşçakal. Ya dedim bile. Bir gün mükemmel bir gün olacak.